Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ecma'l. Fikr-i Bey'in talebi üzerine bugün bu kandil üzerinde konuşacağız biraz. Genel olarak kandil geceleri, özel olarak da berat kandili. Şaban ayının ortasına rastlayan gece. Evet, bu kandil geceleri arasında fazileti bildiğiniz gibi ayetle sabit olan var. Hadisle sabit olan var. Efendim, bir de ümmetin e, özel bir öne maddettiği geceler var. Hakkında bir ayet hadisi yok. Belki özel olarak. Ama bizim için özel bir anlam ifade etmesi dolayısıyla biz ona Ee, bir ihtimam gösteriyoruz, bir e, özen gösteriyoruz. Ayetle sabit olan gecelerin başında Kadir Gecesi geliyor. Hakkında özel bir sure var. Kur'an-ı Kerim'in bu ayda indirildiği sabit. Dolayısıyla Kadir Gecesi'nin faziletini ayrıca konuşmaya gerek yok. Bunu tartışan kimse de yok zaten. fazileti tartışılan gecelerden birisi Mevlid gecesi, Mevlid kandili. Hakkında özel bir ayet, fazileti konusunda özel bir ayet, özel bir hadis yok belki. Ama bizim için, ümmet için ve hatta bütün insanlık için özel bir anlamı var. Çünkü o gece madem ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz dünyaya gelmiştir, Ve madem ki o alemlere rahmet olarak gönderilmiştir, o halde alemlerin böyle bir rahmetle buluşması böyle bir geceye denk düştüğü için biz o geceye özel bir önem atfetmeliyiz. Bunda hiçbir beis yok. Hatta bunu yapmamız lazım. Bizim açımızdan, ümmet açısından, insanlık açısından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyayı teşrifi görüyoruz anlamına geldiği için bize bir rahmet olarak gönderilmiş olan Efendimizin dünyaya gelişini, yeryüzünü teşkifini ihya etmek, onu anmak elbette önemlidir. Ümmet bu yüzden Mevlid diye bildiğimiz özel bir kavram ve özel bir edebiyat türü oluşturmuş efendim, Mevlid diye bir şiir türü var. Bu Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin e, dünyayı teşrif ettiği geceye dair, onun viladet zamanına dair yazılmış olan kasideler var. Naat diyoruz bunlara. Efendim, Naat-ı Şerif. Mevlid dediğimiz e, manzum eserler aslında Naattır. Yani Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hususiyetlerini, bizim için anlamını, önemini, onunla ilgili gözetmemiz gereken hukuku anlatan metinlerdir. Ta tarihin erken dönemlerinden itibaren bu naat yazma geleneği oluşmuş ve bugüne kadar intikal etmiş, gelmiş. Bugün de devam ediyor. Bunda garipsenecek bir şey yok. Elbette bu ümmet peygamberini anacak, ona olan hürmetini, ona olan vefa borcunu, iman borcunu, muhabbetini elbette dile getirecek. Bunda garipsenecek bir şey yok. İşte bunu e, o gece e, onun dünyaya geldiği kabul edilen geceleri Rebih'ül evvel 12. gecesi e, okumak bir gelenek haline gelmiş. Daha sonra tarih içerisinde biz Mevlit dediğimiz bu Naat e, türü şiiri efendim e, her vesileyle okumaya başlamışız. Başka kandilcilerinde düğünlerde cenazelerde başka vesilelerle efendim Mevlit okumak Mevlit okutmak bizde bir kültür bir gelenek haline gelmiş. İyi ki de gelmiş. Zira ona da biz efendimizi anıyoruz. Aralarda ona salatü selam getiriyoruz, aralarda aşırı şerifleri okunuyor. Dolayısıyla bir zikir anlamı var burada efendim. Daha belki haftalardan birinde nakletmiştik, aleyhissalatü vesselam efendimiz buyurmuş ki e, insanlar bir mecliste oturup da bana salatü selam getirmeden kalktıkları için ahirette e, pişman olurlar, bunun hasretini çekerler. Çünkü ona salatu selam getirilerek oturulan ve kalkılan meclisler, bağışlanma, gufran meclisleridir. Cenab-ı Hak bu, meclislere, bu meclislerde bulunan müminlere özel bir lütuf ve ikram olarak cennette özel bir mekan, özel bir makam tahsis ediyor. <gülüyor> Dolayısıyla mevlid bizim için önemlidir. Bundan vazgeçmeyiz bunun bid'at olarak nitelendirilmesine bir şekilde razı oluruz. O da bid'at-ı hasene olursa. Yoksa Selef bunu anmamıştır. Sahabe ve Efendimizin veladet vilâdet gecesini dünyaya geldiği geceyi anmamıştır, ihya etmemiştir. Dolayısıyla bu bid'attır, bid'at-ı seyyedir tarzındaki tespitlere iltifat etmiyoruz. Efendim çünkü bu bize Peygamberimizi hatırlatıyor, bu bize onu anma, ona salatü selam getirme fırsatı veriyor. Bu bize bir arınma imkanı veriyor. Biz bunu alırız, değerlendiririz. Yapılan iş kötü bir iş değil, muhtevasında kötü bir şey yok. Dine, şeriata, Kur'an'a, sünnete aykırı bir şey yok. Dolayısıyla biz bunu yaparız. bir atı hasene olarak yaparız. Kandillerin, özellikle toplumun gitgide dünyevileştiği, sekülerleştiği bir zaman diliminde ayrı bir anlamı var. Yani baktığınız zaman toplumun en profan kesimleri bile ya da profan görünen kesimleri bile bu gecelerde, kandil gecelerinde bir kendine geliyor, bir silkiniyor efendim. Başörtüsü takmıyorsa başını örtüyor. Ne bileyim bir türbeyi ziyanete gidiyor. Bir kabir ziyaretine gidiyor. O gece Mevlid dinliyor. Mevlid okutuyor veya Mevlid okunan bir yere gidiyor. Bir hayrı vesile oluyor yani. Bunda kötü bir şey yok. Bu milletin bu hassasiyetini değerlendirmek lazım. Bunu köresmek değil, bunu efendim reddetmek değil. Değerlendirmek lazım. Bu bizim için bir fırsattır, bir vesiledir. Aslında yapılması gereken şey, her fırsatı vesile bilerek insanlara kendi hakikatini hatırlatmak. Tevhidi, mükellefiyetlerini, dünyayı, ahireti hatırlatmak. Ve onları bu doğrultuda bir nefis muhasebesi yapmaya yöneltmek, teşvik etmek. Bu Ramazan'da olur, bu teravihde olur kandil gecelerinde olur, başka vesilelerle olur. Bunda hiçbir beys yok. Hatta bu önemsenmesi gereken, mutlaka yerine getirilmesi gereken bir vazife olarak da temellir ediyor. Şaban ayının ortası gecesine gelince, bu Berat gecesi diye andığımız bu gecenin de anılması, ihya edilmesi, tarihin çok erken dönemlerinden itibaren ümmetin e, riayet ettiği, hassasiyet gösterdiği bir mesele olarak, bir amel olarak günümüze kadar gelmiş. Senetleri tartışmalı bir kısım rivayetler var. E, onları nakledelim. İmam Tirmizi, i̇bn Mace, İmam Ahmet bin Hambel ve daha başka hadis imamları Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in bu gece Bakı kabristanına çıkıp allah Teala'ya dua ettiğini naklediyorlar. Hz. Ayşe Radiyallahu anh'a validemizden gelen bir rivayet. Efendim, allah Teala'nın bu gece istiğfar edenleri bağışladığı, rızık isteyenlere rızık verdiği, ondan ne haceti olan varsa istemesi durumunda bu gece onlara verildiği, verileceği hadis-i şerifte ifade buyurulmuş. Bu hadis İmam Bukhari tarafından senedinde iki yerde kopukluk bulunduğu gerekçesiyle, bunu hemen sahih demeyelim, üzerinde bir düşünelim şeklinde bir tereddütle karşılanmış. Ravilerin iki ayrı yerde birbiriyle görüşüp görüşmedikleri konusunda problem var, senet olarak problem var. Ama bu hadisin terk edilmesini gerektiren bir illet değildir, şiddetli bir kusur değildir. Efendim, ümmetin ameli de zaten bu şekilde, bu istikamette olmuş. Hadisin bu şekilde senedinin kusurlu olması, terk edilmesini gerektirmez. Amellerin faziletleriyle ilgili konularda uydurma olmamak kaydıyla zayıf hadislerle amel edilir. Bu gecenin faziletiyle ilgili olarak bu sebeple ulema özel kitaplar yazmışlar. Ali Yülkari'nin vesairenin özel kitapları var. Leyletün nıs min adı altında yazılmış özel kitaplar var. Efendim, rivayete göre Allah Teala e, bu gece, gecenin son üçte birlik kısmı gelince dünya semasını nüzul eder ve bağışlanma dileyen yok mu bağışlayayım, rızık isteyen yok mu rızık vereyim, benden bir haceti, bir talebi olan yok mu yerine getireyim diye nida eder tan yeri ağrana kadar. Bu rivayetin bu lafzı dolayısıyla, bu ifadesi dolayısıyla e, bu nüzul meselesi tarihin erken dönemlerinden itibaren gündeme gelmiş. Cenab-ı Hak dünya semasına iner diye geçiyor hadiste. Hatta e, Buhari ve Müslim başta olmak üzere sahih hadis kitaplarında bu berat gecesiyle sınırlı olmaksızın her gece, gecenin son üçte birlik kısmı hakkında böyle bir rivayet de varittir. Gecenin son üçte birlik kısmı gelince Allah Teala dünya semasına iner ve bağışlanma isteyen yok mu bağışlayayım, rızık isteyen yok mu rızık vereyim, bir haceti olan yok mu karşılayayım diye nida eder. Tan geri ağrana kadar bu devam eder şeklinde sayı hadis var. <gülüyor> eee Bu inme meselesi dolayısıyla efendim tarihin erken dönemlerinden itibaren başlayan ve bugüne kadar da devam edip gelen bir tartışma var. Buradaki inme yi nasıl anlayacağız? Bu bizim böyle bir merdiven basamağından, yüksek bir yerden daha aşağı bir mekana intikalimiz gibi bir inme midir? Efendim, e, Cenab-ı Hak Söz konusu olduğunda böyle bir inmeden, böyle bir fiilden bahsedebilir miyiz? Yoksa bir yerden bir yerden. İntikar bir mekandan başka bir mekana intikal. Ee, yoksa bu, bunu başka türlü mü anlamamız lazım? Burada iki tavır var. Birincisi diyor ki, daha doğrusu üç tavır var. Birincisi diyor ki, bu inme ise inmedir kardeşim. Biz inmenin ne olduğunu biliyoruz. Nüzulün ne olduğunu biliyoruz. Bu bir yerden, yukarıdaki bir yerden aşağıdaki bir yere intikal etmektir. Bir mekandan başka bir mekana intikal etmektir. Dolayısıyla Allah Teala haşa arşın üstündedir mekan olarak. Gecenin sonuçte birlik kısmı gelince dünya semasına iner. Efendim. Bu defa bunu kabul edenler şöyle bir soru yuda tartışmışlar. Peki arşın üzerindedir de dünya semasına inince arşın üstü boş kalır mı? E, demişler hem oradadır hem oradadır. Nasıl ihtiyaç var mıyım mesela? Nasıl yani dediğinizde nasıl yani bizi ilgilendirmez. Burada biz akla yer yoktur. da öyle gelmiştir öyle iman ederiz. Hem oradadır hem oradadır deriz. Hem orada hem orada olduğuna dair bir nas var mıdır diye sorsanız yoktur. Ama madem ki Allah Teala arşın üstündedir, haşa mekan olarak bu zaten bellidir, sabittir. E bu hadiste dünya semasına indiğini söylüyor. Bu da sabittir. E ne diyeceğiz? Hem oradadır hem buradadır diyeceğiz aynı anda. Yansıma mıdır? Böyle diyorlar. Yani hem oradadır hem oradadır mekansal olarak. O zaman Efendim? O zaman zilmek olmuyor. Yani işte bu kelime bir yerden bir yere intikali anlatır diyorsunuz ama diyor ki burada ben yani aklımı kullanmam. Burası akıl yeri değil. Burası iman yeri, teslimiyet yeri. Nasıl öyle geldiyse öyle kabul ederiz diyor. Bir görüş. Bir görüş böyle diyor. İkinci bir görüş diyor ki. Kardeşim buradaki inmeden maksat bu bir mecazdır. Efendim Allah Teala burada inme fiiliyle kast edilen şey Cenab-ı Hakk'ın bu gece o vakitte ona yönelenleri, bağışlanma dileyenleri, rızık dileyenleri, ondan bir talebi haceti niyazı olanları kabul kapısını açarak karşılaması onlara icabet etmesi demektir. Bu bir mecazdır yani. Efendim, e, nitekim buradaki mecaz iki türlü anlaşılabilir diyorlar. Birincisi işte bu dediğim şeydir. Buna e, taraf, tarafta mecaz deniyor. E, efendim, ikincisi de isnatta mecaz olabilir. Bunlar biliyorsunuz... E, Arap dilinin işte bedi, beyan vesaire kısımları var. Oralarda tartışılan meseleler bu. Mecazın kısımları vesaire türleri. İkincisi isnatta mecaz olabilir diyorlar. O da Cenab-ı Hakk'ın böyle nida eden bir melek indirmesidir dünya semasına. Onun adına o melek Cenab-ı Hak adına böyle nida eder. Allah Teala adına bağışlanma dileyen var mı? Ben onun bağışlanma talebini alıp Cenab-ı Hakk'a ileteyim. O kişi bağışlansın. Rızık isteyen yok mu? Onun talebini Cenab-ı Hakk'a ileteyim. Cenab-ı Hak ona rızık versin. Ya da Cenab-ı Hak ona böyle nida et diye emreder. O da öyle nida eder. Dolayısıyla burada isnatta mecaz vardır. Fail Cenab-ı Hak'tır. Zahirde Cenab-ı Hak'tır ama melek gönderilen melek böyle nida eder. Derler nitekim İmam Nese'nin hem es sünan Kübrasında hem de Amel-ül ve Leylesinde aynen böyle geçiyor. Allah Teala gecenin son üçte birlik kısmı gelince dünya semasına bir melek indirir. O melek böyle nida eder. Açıkça o rivayette bu e, isnatta mecaz dediğimiz anlatım açıkça orada yer almış. Dolayısıyla diyoruz ki bu allah Teala'nın bir intikali değildir, haşa. Ya onun bir sıfatının fiilidir, tarafta mecaz. Yani o bir e, af kapısı, mağfiret kapısı açar, budur. Ya da isnatta mecazdır, böyle bir melek gönderir, o melek böyle nida eder diyoruz. E, ve üçüncü tavır, üçüncü tavır diyor ki ben bunun nasıl olduğuna karışmam. Nas da öyle gelmiştir, öyle inanırım. Arş boşalır mı, boşalmaz mı, inmek ne demektir, bunun manası nedir? Bunları hiçbir şekilde tartışmam, tartışılmasını doğru bulmam. Öyle gelmiştir, inanırım ee, ama aklıma da bundan başka hiçbir şey getirme. Bu istivada da böyledir, diğer müteşabih naslarda da böyledir. Allah Teala'nın eli, yüzü, gelmesi, inmesi vesaire. bunlarda da böyledir. Madem nasıl gelmiş ben buna iman ederim ama iner aşağı orası boş kalır mı boş kalır mı bunları tartışmam da tartışılmasına da doğru bulmam. Bu meseleyi geldiği gibi inanır orada bırakırım. Bu tavırlardan birincisi yani evet bu bir intikaldir. Arz boşalır mı boşalmaz hem oradadır hem buradadır. Tavrı Müşhebbihe dediğimiz kesimin tavrıdır. Bugün kendisini Selefi diyenler, zin ekseriyeti, böyle düşünür, böyle inanır. Efendim de böyle düşündüğünü söyler. Selef böyle düşünür mü birazdan göreceğiz. İkinci tavır, e, usulü din imamlarının tavrıdır. Seleften de böyle düşünenler vardır. Bu e, genel kabul gören ümmetin daha sonraki uleması tarafından, Genel kabul gören tavır budur. Allah Teala'ya mekan isnadı, insana mahsus fiillerin isnadı vesaire falan caiz değildir. Dolayısıyla burada biz bunu e, Nas'ın ifadesini fazla zorlamadan, sözlük anlamını zorlamadan, Kur'an ve sünnet kaidelerini fazla zorlamadan nasıl anlayabiliriz? İşte böyle anlarız. Bu isnattır ya tarafta isnattır ya mecazda isnattır deriz. Bunun da hadisten dayanağı vardır. Dolayısıyla böyle inanmak daha doğrudur derler. Üçüncü tavır efendim selef ulemasının ekseriyetine aittir. Allah-u Teala Er-Rahmanu alel arşisteva buyurmuş. Rahman arşa istiva etmiştir. Ben buna iman ederim. Bu istiva nedir? Nasıl bir şeydir? Son. Ayette böyle geldi. Rahman arşa istiva etmiştir. Amenna ve seddaknâ, gerisini sormam, ilgilenmem, bunun manası, keyfiyeti, mahiyeti ben bunlara girmem, girilmesini doğru bulmam, geldiği gibi teslim olurum. Inanır teslim olurum. Ee, böyle yapabilsek, aslında işin aslı bu. Ayet ise teslim olmak, hadiste sabit olmuşsa Amenna ve seddaknâ deyip teslim olmak. Efendim. E, fakat bu herkesin yapabileceği bir şey değil. Çünkü e, koca koca hadis alimleri bile bu konuda ayakları kaymış. Burada anlam atfına, keyfiyet atfına girişmişler efendim ve ayakları kaymış. İmam Ahmed bin Hanbel'in oğlu Abdullah bin Ahmed bin Hanbel var. E, babasının otoritesi ile ona atfen bir kısım eserler kaleme almış. Kitab-ı Red-Alel-Cehniye, Kitab-ı Sünne vesaire gibi eserler. Bunlar gelmiş bugüne kadar. Elimizde mevcut. Ee, orada mesela bu istiva hakkında diyor ki bir hadis nakli, bir rivayet naklediyor. Selefim dediği birisinden bir rivayet naklediyor. Adam diyor ki bu istiva dediğin şey oturmaktan başka bir şey değil ki. Ben böyle inanırım. Bir başkası diyor ki bu müteşabih naslar konusunda avamma sorulur. Sen bundan ne anladın? Avam ne anladıysa asıl olan otur. Bunu bize itikat diye anlatıyorlar. Selef itikadı diye anlatıyorlar. Efendim, e, Koca koca hadis alimleri dediğim gibi. Yani e, bu konuda yazılmış kitaplar var. Bize hadisle, rivayetle itikat anlatan... Kitabu's-Sunne, Kitabu't-Tevhid, Kitabu'l-İman, Şerhu Usul-i ehl Sünne ve'l-Cemaa başlığı altında yazılmış onlarca kitap var. Hepsi rivayetle gelmiş. Bu rivayetlerin içinden pek çoğu çürük, bir kısmının metni problemli ama bugün bu işte eserdir, rivayettir. E, seleften gelmiştir. E, gerekçeleriyle gençlerimize itikad diye anlatılıyor. Gençlerimiz de bu yoldan selefi oluyor. Diyor ki ya burada hadis var, burada rivayet var, burada selef var. O böyle düşünüyorsa ben tabii ki böyle düşüneceğim. Şimdi selef böyle düşünüyor mu, düşünmüyor mu? Onu bir görmemiz lazım. Ee, ki bu meselenin içinden çıkalım. Bir şey daha söyleyeyim. Ee, çok meşhurdur İmam Malik'e sormuşlar. Er-Rahmanu alel arşisteva, keyfesteva. Rahman Arşi istiva etmiştir. Nasıl istiva etmiştir? İmam Malik bu sorunun üzerine biraz başını eğiyor, biraz terliyor, bunalıyor, sıkılıyor. Sonra başını kaldırıyor. Diyor ki, istiva malumdur, keyfiyeti meçhuldür. Bu konuda soru sormak bidattir. Öyle zannediyorum ki sen bidatçısın, bunu dışarı atın. Oradaki cemaat adamı dışarı atıyorlar. Şimdi İmam Malik bunun da ne dedi? bu cevabın e, açılımı nedir, nasıldır? El er istiva malumun ne demek? İstiva malumdur. Kesin. Ne demek? İstiva İki. İki şekilde anlaşılabilir. Birisi istiva diye bir şey var, Kur'an bundan bahsediyor. Bu anlamda bizim malumumuzdur, biz bunu biliyoruz. Keyfiyeti meçhul, nasıl istiva? Bilmiyoruz. İstiva diye bir şeyden haberdarız. Kur'an'da geçiyor. Ama nasıl? Bilmiyoruz. Keyfiyet meşgul. Birinci anlama şekli bu. İkinci anlama şekli... ...el istiva malumun demek... ...istivanın ne demek olduğunu biliyoruz. Tabii. Sözlüğü açıp bakarsın... ...istiva kelimesinin bir sürü karşılığı var sözlükte. Bu anlamda malumumuzdur. Bunun içinde oturmak da var. Bunun içinde olduğu yerde doğrulmak var. Bunun içinde bir yerde karar kılmak var. Bunun içinde... Bir yeri egemenliği altına almak var. Hakimiyeti, hükümranlığı altına almak var. On küsur anlamı var istivanın. Bu anlamda biz istivanın ne olduğunu biliyoruz. Ama Allah Teala bu anlamlardan hangisini tayin anlamında istiva etmiştir? Ne şekilde istiva etmiştir onu bilmiyoruz. Yani arşın üzerine oturmak tamam bunu biliyoruz. Ama nasıl oturmuş onu bilmiyoruz. İkinci anlama şekli bu. Birinci anlama şekli doğru olan. ikinci anlama şekli müşebbiheye ait olan. Bunu nereden tayin ediyoruz, nasıl tayin ediyoruz? Selefin akidesini ne düşündüğünü tayin etmek bu noktada önemli. Buradan birkaç örnek okuyacağım. Bunu çok dillerine dolarlar. Özellikle sosyal medyada, YouTube'da vesairede yüzlerce yüzlerce şeyler var. Ee, videolar var, metinler var. Bunlar itiraz eden cehmidir, bitatçıdır, belli sünnet inancından dışarı çıkmıştır vesaire tarzında ee, bir sürü malzeme var. i̇bn Abdilber, Hizmet'in 5. asrının ulemasından maliki, aynı zamanda Selefilerin de Selef alimlerindendir dediği bir alim. Efendim, şöyle diyor. Ve aleyhi cunhur-i -i, i sünnet, imamlarının ekseriyeti cumburu, şu görüşü benimsemiştir ki, Ennehum yakulûne derler ki yenzilû kemâ kâle Rasulullâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Rasulü, Allah, Allah Teâlâ iner buyurmuş, tam kabul. Ve yusattıkûne bihâdâ el-hadîs, bu hadisi tasdik ederler, kabul ederler, tasdik ederler. Ve lâ yükeyifûne, nasıldır, şöyle midir, böyle midir, oturur mu, boşalır mı, yukarıdan aşağı iner mi? Böyle bir keyfiyet atfetmezler ve el-qawlu fi kayfiyeti'n nuzul ke'l-qawli fi ee, nasıl bir keyfiyet atfetmiyoruz Allah Teala şanına layık biçimde istiva etmiştir diyoruz inme de nuzul de böyledir şanına layık biçimde nuzul eder iner diyoruz yoksa bildiğimiz gibi bir yerden bir yere intikal anlamında değil fakat qala qaumun min ahli'l-esr ayda emruhu ve tenzilu rahmetuhu rivayet imamlarından bir kısmı da böyle demiş bakın baştan dedim ya ben hani isnatta mecaz tarafta mecaz onlardan bir kısmı demiş ki bu nüzül konusunda yenzilu emruhu emri inne Allah Teala'nın emri iner nüzul eder ve tenzilu rahmetuhu rahmeti iner. Allah Teala bizzat zatıyla yukarıdan aşağıya intikal eder değil. Allah Teala'nın emri iner, rahmeti iner. Hani af kapısını açar dedik ya oraya geliyor. Efendim ve enkelehum minhum aharuhun başlı yerlerde geri kalanlar bunu inkar etmişler. Böyle şey olmaz. İnerse iner demişler. Efendim eee İmam Malik'ten bir nakil yapıyor. Diyor ki, eee Sü İmam Malik an-Hadis, "İnallah yenzilü fil dünya Allah Teala dünya semasına iner hadisini nasıl anlayacağız diye İmam Malik'e sormuşlar. Ve kale Malik yetenazzalu emruhu. Diyor Malik demiş ki Allah'ın emri iner. Efendim İbn-i Abdülbel bunu tasdik ediyor ve devam ediyor. Evet, ee, diyor ki قَدْ يَحْتَمِلُوا اَنْ يَكُونَ كَمَا خَالَ مَالِكُ رَحِمَهُ اللّٰهِ İmam Malik'in dediği gibi olabilir diyor. Alamana enneh tetenazzal rahmetuhu wa qadahu bil Allah Taala'nin rahmeti ve aff ve duaya icabet şeklindeki hükmü iner demek doğru olur diyor bu anlama ihtimali vardır ama buna mukabil ve qala akharun yanzilu bi zatihi diğerleri demişler ki Allah zatıyla iner Arşın üstünden dünya semasına iner. Efendim. Ve kâle Nuaim, bin Hamman, Bu meşhur e, bir zat, e, teşbihçi. Yenzilu bizatihi ve hu ala demiş. Kürsisinin üzerinde olduğu halde iner. Efendim. İbn-i buna itiraz ediyor. Diyor ki, leyse hâdâ şey indi ahlil feem ehli sünnet ehli sünnetten ne okuduğunu bilen efendim düşünen anlayış sahibi insanlar nezdinde bunun hiçbir kıymeti yoktur diyor. Evet bu bu şekilde devam edip gidiyor. Eee seleften birçok imamdan nakiller yapmış İbn Abdilberki. Eee <gülüyor> onlar bu türlü işte iner intikal eder hem oradadır hem buradadır falan tarzı mevzulara girmiyorlar. Biz burada onlara e, bir soru soralım. Diyelim ki siz diyorsunuz hani zatıyla iner efendim arşenin üstündedir dünya semasına nüzul eder. E, bir kere arşenin üstünde midir? <gülüyor> Allah Teala orayı mekan tutmuş mudur? <gülüyor> Orayı mekan tutmuşsa, orada oturmak anlamında arşın üzerine yerleşmiştir diyorsanız, İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin sorduğu soru gündeme geliyor. Oraya istiva etmeden önce neredeydi? Bu sorunun cevabı yok. Bir yerden gelmesi lazım oraya. İyi ama o vardı, mekan yoktu, zaman yoktu. Mekanı zamanı sonradan var etti. Nereden oraya intikal etti? Nereden? Geldi de arşın üzerine oturdu haşa. Bu sorunun cevabı yok. Ha bir cevabı var İbn-i Teymiye'de. O e, Türkçede bir laf var özrü kabahatinden büyük diye. Özrü kabahatinden büyük bir laf, bir cevap. Diyor ki Allah Teala oraya bir yerden gelmedi. Nasıl kendisi ezelden beri var? Aynı o şekilde ezelden beri bir arş yaratır. Onun üzerine istiva eder. Sonra onu yok eder. Sonra yeni bir arş yaratır, istiva eder, yok eder. Yaratır, istiva eder, yok eder. Ezelden beri böyledir diyor. E diyorsunuz o zaman arş da ezeli midir? E arş da ezelidir. E nasıl oldu peki hem Allah ezeli hem arş ezeli? Allah Teala'nın ki i zatidir diyor. Öbürü kıdem-i Yani kendiliğinden kadim değildir, ezeli değildir. Allah'ın ezeli kılmasıyla ezelidir. Hem yaratılmış olacak hem ezeli olacak. Burada böyle bir acayip bir çelişki var. Ama bu İbn-i Teymi'ye göre çelişki değil. Hem kadim olabilir hem sonradan yaratılmış olabilir. Nasıl olur? Olur. Ben yaptım oldu mantığıyla. Böyle bir cevap veriyor. Dediğim gibi Türkçedeki özrü kabahatinden büyük tabirine karşılık gelen bir şey bu. Biz bununla ilgilenmeyelim. Diyelim peki öyle. Haşa ve kella. Arşın üzerine istiva etti. Burada bir daha evvel söz konusu etmiştik. Makam-ı Mahmud meselesi var biliyorsunuz. Allah Teala yanına Efendimiz'i oturtmak için bir yer ayırmış. Makam-ı Mahmud odur diyorlar. O zaman diyorsunuz ki, arş Allah Teala'dan daha büyük. Allah Teala arşın üzerine haşa size göre oturdu, kapladı. Dört parmak arştan fazlalık kaldı. Orası makamı Mahmut'tur diyorsunuz. O zaman arş Allah'tan büyük. Allahu Ekber demeyin. El Arşu Ekber değil El Arşu Azam deyin. Çünkü arş Allah'tan büyük olur o zaman. Bu bir problem. İkinci bir problem. Arşın tamamını kapladı veya dört parmak boş kaldı. Diğerini kapladı diyorsunuz. Arş ile... Dünya Seması Hadiste Geçen Dünya Semasının Birbirine Büyüklüğü Ne Kadardır Oransal Olarak i̇bn Teymiye'nin Kozmolojisine Göre Dünyanın Etrafında Birbirini Çerçeveleyen Yedi Kat Sema Var Onların Dışında Kürsi Var Onun Dışında Da Arş Var Hadiste Efendimiz Buyurmuş Ki Bu Kürsinin Yedi kat semanın dışından o yedi kat semayı kaplayan kürsinin bu yedi kat semaya kıyasla büyüklüğü bir çölün ortasına atılmış yüzüye kıyasla büyüklüğü kadardır. Yani o yüzük yedi kat semadır. O çöl de kürsidir. Kürsinin arşa kıyasla büyük küçüklüğü de böyledir. Arş çöldür. Kürsi çölün ortasındaki bir yüzüktür. Şimdi bu büyüklüğü tabi insanın hafızalası almıyor. Bir an için kavradığımızı farz edelim ve arşın tamamını dört parmak dışında Cenab-ı Hakk'ın kapladığını farz edelim. O arş karşısında yüzük gibi olan kürsi yedi kat sema karşısında çöl gibi olan kürsü. Allah Teala kürsüden aşağı indi. O yüzüğün içine girdi yani haşa. Sonra oradan yedi kat sema o da onun yanında. Çölün ortasına atılmış yüzük. Oradan da oraya girdi. Kardeşim siz Allah Teala'yı haşa neye benzettiniz ya? Yani böyle bir şeyin bir müminin tasavvuruna gelmesi bile mümkün değil. Eğer hadisten gideceksek, rivayetten gideceksek böyle bir şey mümkün değil. O zaman bir şekilde mümkün. Haşa be Allah Teala büzülecek, küçülecek, küçülecek, küçülecek, büzülecek dünya semasına sığacak bir küçüklüğe kadar gelecek ki sema onu ihata etsin. Semaya nüzul etti diyebiliriz. <gülüyor> Bir problem daha var. Bununla da bitmiyor. Siz diyorsunuz ki Allah Teala arşının üstündedir. Yaratıklarından ayrıdır. Ayrı bir yerdedir yani. Mekan olarak. Ey Allah diyorlar. Bugün işitçiler de bunu yapıyor. İşgal ettikleri yerlerde insanlara bunu bir mümin mi değil mi öğrenmek için bir imtihan sorusu olarak soruyorlar. Allah nereden? göktedir dirse tamam sen müminsin diyor. Yok mekandan münezzeh, zamanda münezzeh. Evet sen mürtetsin. Bunu fiilen yapıyorlar yani şu anda. Dolayısıyla onlar Allah'a bir yer bulmuş. Allah haşa arşının üzerinde. Ee, peki sahih hadis mevzunun başında söyledik. Her gece gecenin son üçte birlik kısmında allah Teala dünya semasına nüzul eder buyurmuş Efendimiz. Peki, dünya dönüyor, saat... Şimdi oraya gelmiyoruz zaten. <gülüyor> o. Şimdi gecenin sonuçta birlik kısmı dediğimiz zaman dilimi her an dünyanın bir yerinde mevcut. Şu anda dünyanın bir yerinde gecenin sonuçta birlik kısmı. Bu böyle doğudan batıya doğru gittikçe gittikçe gittikçe dünya döndükçe sürekli Dünyanın bir yerinde her lahza, gecenin son üçte birlik kısmı. O zaman size ne demiş oluyorsunuz? Allah harçın üstünde değil, Allah dünya semasında. Değil mi? Anlaşıldı mı mesela? Çünkü efendim. Şimdi bu anlattıklarınızda göre aklı serin bir insanın buna itibar etmesi mümkün değil. Değil tabii. Din alimi niye bunu iddia eder? Aklını... Başka bir sebebi olması lazım. Aklını... E, peynir ekmekle yemiş. Bu, yani insanları buna inandırmaya çalışmadan bir menfaati olması lazım. O, o bir ideoloji. O bir ideoloji. Menfaat dediğiniz şey e, ya bir çıkarı olmayan bir insan bunu savunmaz. Yani. Şöyle diyelim. Hicaz'ı Osmanlı bölgesinde, Osmanlı idaresinden koparttılar. Nasıl koparttılar? E, bu propagandayla. Buna inanmayanı müşrik ilan ediyorsunuz, mürtet ilan ediyorsunuz. Katli vacip ilan ediyorsunuz. Ondan sonra da ümmeti bundan kurtarıyorsunuz. Şimdi işte Suud devleti böyle kuruldu ve harbilik böyle yayıldı. Bugün eşit böyle yayılıyor. Selefilik dediğimiz hareket böyle yayılıyor. Bunların derdi ne? Bunların derdi İslam topraklarını ele geçirmek. Ümmetin, gençlerinin, nesillerinin beynini yıkamak ve buraları tırnak içinde İslam toprağı haline getirmek. mürtetlerden kurtarıp, bunun daha büyük bir ideoloji olur mu? Bunu yapıyorlar. Evet, dolayısıyla siz diyorsunuz ki kardeşim, ee, Cehmiye, Mutezine diyor ki Allah her yerdedir. Hayır Allah her yerde değildir, Allah arşın üstündedir. Aslında siz de Cehmiye'den farklı bir şey söylemiyorsunuz. Demiş oluyorsunuz ki dünya dışında her yerdedir. Bütün bu kozmolojiyi bir gözünüzün önüne getirin. Dünya, o dünya semasının içinde bulunan gezegenler, efendim samanyolları, galaksiler vesaire. Bunları nazara dikkate aldığınızda bir toplu iğne ucundan bile daha küçük bir gezegen allah Teala sadece burada değil demiş oluyorsunuz. Onun dışında her yerde. Çünkü her an dünya semasında, dünya seması da dünya dışındaki her yer. E Peki sizin cehmiyeden ne farkınız kaldı? Cehmiye açıkça diyor ki Allah her yerdedir. Siz de dolaylı biçimde demiş oluyorsunuz ki Allah her yerdedir. Bir büyük problem daha var. Şimdi bu inme meselesi bizzat inme olarak anlaşıldı ya. Haşa Allah Teala'nın mekanı da arşin üstü ya. Bu rivayetlerin arkasına zaman içinde bir uydurma şey daha taktılar. Bu az önce sözünü ettiğim bize akide anlatan kitaplarda bu var. Sonra tekrar yukarı çıkar diyor. Sahih hadislerde yukarı çıkar diye bir şey yok. Hani madem ki indi ya. E onun mekanı da arşin üstü çıkması lazım. Onun arkasına böyle bir ilave ziyade uyduruk bir şey takıp. İşte gecenin sonuçta birlik kısmı olunca şöyle olur, böyle olur, böyle olur. Tan yeri ağrına kadar devam eder. Tan yeri ağrınca yukarı çıkar. Ya Allah'tan korkun arkadaş. Bu kadar şeyi ümmetin içine selefe ittiba diye sokuyorsunuz. Bunların hiçbirisinin selefle, rivayetle, hadisle bir ilgisi yok. Bir ikinci husus daha var. Bu da... Ee, Selefiler dışındaki bir kesimden gelen bir arıza. Onu da konuşmamız lazım. Ee, bu mübarek geceler, kandil geceleri, Berat gecesi de buna dahil, bu gecelere mahsus, özel bir ibadet yoktur. Sahih hadislerde gelmiş, özel bir ibadet yoktur. Bakın, Biraz gözler mahmurlaştı ama dikkatinizi istirham ediyorum. İmam Gazali merhum İhya ulu şöyle diyor Ve emma salatu şaban Şaban ayı namazına gelince fe leyletül kâmise Onun 15. gecesi Yusalli 100 rak'at kişi 100 rekat namaz kılar. Kullu rak'atini bi teslimetin 2 rekatta bir selam verir. Yakra'u fi kulli ba'da al-Fatiha. Fatiha'dan sonra her rekatta kulhu Allahu Her bir rekatta Fatiha'dan sonra 11 kere kulhu Allahu okur. <gülüyor> Ve inşa 10 rekat kılar. Evvelce 100 rekat demişti. Sonra diyor ki, dilerse 10 rekat kılar. يَقْرَعُ ف۪ي كُلِّ رَكْعَةٍ بَعْدَ الْفَاتِحَةَ مِئَةَ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللّٰهُ وَحَدٍ İsterse 10 rekat kılar. Bu defa her bir rekatta Fatiha'dan sonra 100 defa قُلْ هُوَ اللّٰهُ وَحَدٍ okur. Birincide 100 rekat kılar. Her bir rekatta Fatiha'dan sonra 10 kere iklas okur. Dilerse 10 rekat kılar. Fatiha'dan sonra 100 defa ihlas oku. Bin <gülüyor> üç <gülüyor> <Evet>. Efendim. Fehaza eydan marviyun fi cümlet tis Bu da e, na, kılınması, teşvik edilmiş namazlar cümlesinden olarak rivayet edilmiştir. Kane selefu yusallun hadihi's-salat ve yusammunaha salat'en hayri. Selef bu namazı kılardı ve buna hayır namazı derdi. Salatul hayri. Ve yeştemiûne fîhâ ve bu namaz için toplanırlardı. E, ve rübbemâ sallûhâ cemaaten Bunu cemaatle kıldıkları da olurdu. Cemaat halinde kıldıkları da olurdu. <gülüyor> Ruviyy anil hasen Hasan-ı Basri'den şöyle dediği rivayet edilmiş. Ennehu kal Haddeteni 30 min ashabin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bana resul Ekrem Efendimiz'in ashabından 30 kişi rivayet etti ki. Enne men salla hadihis salat fi hadihilleyle. Kim bu gece bu namazı kılarsa. Nadarallahu ileyhi seb'ayna nazratan. Allah ona 70 nazarla nazar eder. Ve qadâ lehu bi kulli nazratin seb'ayna haceten. Ve her bir nazarda onun 70 hacetini giderir. Ednaha el -mâgfira. Bu 70 hacetin en aşağı mertebede olanı, en hafif olanı bağışlanmaktır. Bu da Hasan-ı Basri'ye göre sahabeden 30 kişi tarafından Efendimiz'den İlk yadaki ifade bu. Şimdi önümde Allame Zebidin'i şerehi açık. Öyle bir 5 dakika dikkatinizi istirham edeceğim. Bakın Allah Zebidi bu rivayetler hakkında ne demiş? Kâlel <gülüyor> bu İhya'daki hadisleri tahriş eden mübarek bir alim, tasavvuf ehli bir hadis hafızı hadis Hadîtu salati leyletin nısf batılın. Demiş ki, Şaban ayının ortası gecesi namazı ile ilgili hadis batıldır. Velibnimace min hadis Ali İbn-i Ali'den şöyle nakletmiş. İdâ kânet leyletun nısvimin şaban fe kûmû ve Gecesinde kalkın namaz kılın gündüzünde oruç tutun isnaduhu daifun Bu Şaban ayı ortası gecesi yani beraat gecesi ile ilgili kayda değer rivayetlerden birisi bu. Buna unutulma demiyoruz. Zayıf hadistir, amel edilebilir. Dolayısıyla bir kimse Berat gecesi nafile namaz kılmalıdır. Çok sevaptır. Gündüzü de oruçla geçirirse sevaptır. Bunu da belirtelim. Gündüz şer-i şerifte geceden sonra gelir. Önce gece gelir sonra gündüz gelir. Dolayısıyla çarşambayı perşembeye bağlayan gece Berat gecesi Perşembe günü oruç tutulacak, çarşamba günü değil. Gece namaza kalkılacak, namaz kılınacak, çarşamba günü. Oruç perşembe günü tutulacak. Bu zayıf bir hadistir. Ama dikkat edin, Efendimiz yüz rekat kılınır, her rekatında şunlar okunur, okuyana şu sevap verilir. Öyle bir şey söylememiş. Sadece kalkın gecesinde namaz kılın buyurmuş. Hadis zayıf. Ama uydurma değil. İşte fazilete teşvik ediyor. Bu hadis lame edilebilir. Dolayısıyla Berat gecesi nafile namaz kılınır. Gündüzünde uruş tutulur. Buna hiç kimse bir şey demez. Biz de demiyoruz. Haddimize değil. Ama Berat gecesi namazı adıyla veya salatul Hayr adıyla bir namaz şu kadar rekat. Her rekatında şunlar. Bunun aslı yok. İhya tarihi devam ediyor sözlerine. Efendim Ve emmâ hadithu salatihellezî evradahul musannıf. İmam Gazzali'nin naklettiği berat gecesi namazına gelince. <gülüyor> Fakat ahracehu İbn-ül Cevzi fil mevduat. İbn-ül Cevzi mevzu hadisleri toplamak için yazdığı eserinde bu esere, bu rivayete yer vermiş. Diyor, sonra hadisin senedini, metnini naklediyor. Arkasından diyor ki, Hâzâ hadithun, La ennehu Bu uydurma olduğunda şüphe bulunmayan bir hadistir. Rivayetü mejahil ve fihim du'afa, ravileri tanınmayan kimseler, tanınanlar da zayıf. Aralarında tanınmayanlar var. Dolayısıyla bu rivayet sahihtir, zayıftır bile diyemiyoruz. Hayır, bırakın çünkü raviyi tanımıyoruz. Tanınanlar arasında da tanınanlar da zayıf rabiler efendim. İbnül Cevzi devam ediyor, diyor ki, yokat ra'inaketiren Memnu Salih Salat bu namazı çık kılan çok kimseler gördük ve fetfik qasra leyhizarleyili gecenin gecelerin kısa olduğu mevsimlere denk geldi bu Berat gecesi insanlar bu namazı kılıyorlardı fetfutuhum salatul fajri ve uspuhuna e, bu namazı 100 rekat kılacağız diye yoruluyorlar ondan sonra uykuya dalıyorlar sabah namazını kaçırıyorlar <gülüyor> efendim e, bir takım cahil mescit imamları bu namazı রেগাইব gecesi namazı e, adı altında işte avamı topluyorlar onlara bir şeyler anlatıyorlar falan diye İbnü'l-Cevzi uzun uzun bundan şikayet ediyor Ee, zebidi devam ediyor. Bakara'ca fi kitabihil mezkur gene İbnül Cevzi bu mevzu hadislerle ilgili kitabında Salatan ukhra li hadi fiha 13 12 rekatlık bir namaza da dair bir rivayet de nakletmiş. Onun da metnini, senedini verdikten sonra "Thumma qala mevzu'un" uydurmadır demiş ibn Cevzi Cevzi'de "fihi Ee, senedinde tanınmayan, bilinmeyen raviler var. Daha sonra 14 rekatlık bir namazdan bahsediyor Allame Zebidi. Onun da senedini, metnini veriyor. Ondan sonra diyor ki Mevdu'un ve isnaduhu muzlim. Bu da uydurmadır. Senedi, karanlık tanınmayan, bilinmeyen raviler var. Ve Muhammed ibn Mujahir, Mucahir senedinde Muhammed ibn-i Muhacir pardon. Muhacir diye bir ravi var, da bu zat da hadis uydurur. Ondan sonra İmam Suyuti'den, Efendim nakle naklediyor, arkasından diyor ki hmm. Yüşbihü en yekûne hadal hadis mevdu'an, bu hadiste mevzuya benziyor. Efendim ve münker, metni de münker. Bilinen meşhur sahih hadislere aykırılık teşkil ediyor, münker. وَفِيْ رُوَاتِهِ قَبْلَ Osman bin Sa'id مَكْهُولُونَ Senet'te Osman bin Said diye bir ravi var, onun öncesinde yer alan raviler de tanınmıyor, bilinmiyor, meçhul kimseler. Efendim, ee, İmam Gazali'nin Hasan-ı Basri'den naklettiği sahabeden 30 kişiye yetiştim diye başlayan bir şey vardı, nakli vardı. Zebidi onu da naklediyor. O rivayet hakkında herhangi bir şey söylemiyor. Fakat o rivayetin de e, uydurma olduğunu görüyoruz efendim. Bunu da e, İmam Süyuti el alil da başka müellifler başka eserlerinde mevzu olduğunu bize bildiriyorlar. Şimdi dolayısıyla <gülüyor> e, bu gece. İşte salatul hayır veya Berat gecesi namazı veya başka bir isim altında 10 rekat, 12 rekat, 14 rekat, 100 rekat neyse tahdit edilmiş, tayin edilmiş bir namaz kılmak caiz değil. Nafile namaz kılmak caiz. İstediği kadar kişi kılabilir. Ama şu kadar kılmak, her rekatinde şunları okumak, bunları yapanlara şu kadar sevap, bunu yapmak da caiz değil, bunu söylemek de caiz değil. Peki kardeşim, İmam Gazali bize uydurma hadis mi naklediyor? İmam Gazali bu hadisi uydurdu mu? Evliya Allah adam efendime söyleyeyim. bize işi gücü yok uydurma hadis mi nakledecek? İmam Gazali bunu kendisinden önceki müelliflerden aldı. Biz bunu tespit ediyoruz. Kutul kulupta bu rivayetler geçiyor. Efendim, ee, İmam Gazali ihyanın büyük bir kısmını Kutul Kulüb'den almış. Ebu Talib-i Mekke'nin Kutul kulubundan almış. O kimden almış? O da muhtemelen kendisinden evvelki bir zühd ehli birisinden aldı. Bu uydurma hadislerle ilgili kitaplarda şöyle bir şey anlatılır. Bu abid zahitlerden birisi ibadete teşvik eden hadisler uyduruyormuş. Bir gün bir hadis alimi, bir hadis imamı buna gitmiş demiş ki ya Allah'tan korkmuyor musun? Bak efendimizin tehdidi var. MEN KEDEBE ALEYYE MUTEHAMMİNEM FEL YETEBE VE MAKĂDEHU MINELLAH Kim benim üzerimden bilerek yalan uydurursa cehennemdeki yerine hazır olsun. O ki o zat, o abid zat demiş ki bak MEN KEDEBE ALEYYE diyorsun. Bu ne demek? Efendimiz buyurmuş ki kim benim aleyhime yalan uydurursa. Ben Efendimizin lehine yalan bitiriyor. Yani uydurduğunu kabul ediyor. Efendimiz'in aleyhine değil bu diyor, lehine. Şimdi hakikaten merak konusudur. Bir insan Efendimiz'in aleyhine nasıl yalan uydurur? <gülüyor> Bir Müslüman Efendimiz'in aleyhine nasıl yalan uydurur? Bir de e, burada yalan uydurmak e, zemmedilmiş. Oysa efendimiz şöyle de buyurmuş diye Cübbeli Ahmet de bunu çok sık yapıyor. Efendimiz buyurmuş ki: "Men belaga anni fadila veya men belaga anillah fadila. kime benden veya Allah Teala'dan bir fazilet ulaşır ve onunla sevabını umarak amel ederse o sözü ben söylemiş olayım ya da olmayayım ben söylemişimdir." Efendimiz o sözü peşinden üstlenmiş. Ben söylemiş olayım ya da olmayayım amel etsin. Çünkü fazilettir. Onu ben söyledim. Bu sözü de uydurma. Bu da uydurma. Üstelik yani men kezebe aleyye tehdidinin sınırından dışarı çıkamaz bu. Çünkü Efendimiz'den nakledilmiş ki men gale anni من قال علي ما Kim benim söylemediğim bir şeyi benim adıma uydurursa. Öbürü kim benim adıma yalan uydurursa diye geldi. Burada kim benim söylemediğim bir şeyi benim söylediğimi söylerse cehennemdeki yerine hazır olsun. Burada bırakalım. Sallallahu aleyhi ve sellem dinâm Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil